Oh, my God. açık gazete Bugün 5 Ocak Perşembe Yıl 2017 Ay 1 Gün 5 Kasım 59 1438 Hicri Rebü'l-Ahir 7 1432 Rumi Aralık 23 Fırtına Günün şiiri Dar dünya Yüreğim gövdeme sığmıyor Gövdem odama Odam evime sığmıyor Evim dünyaya Dünyam evrene sığmıyor Patlayacağım Acımın acısından susmuşum Ki suskunluğum göklere sığmıyor Öyle bir acıyı kimlere nasıl anlatacağım? Gönül dar geliyor sevgime, kafam beynime. Ah şakaklarım, çatlayacağım. Anladım artık, anladım. Kimselere anlatamayacağım. Aziz Nesin. Büyük saatli marif takvimi. Vuelvo a ver Oaxaca de mi sonreír dile a mi amor que sus besos que añoro por siempre quisiera tener linda Oaxaca de mi alma no quiero morirme sin volverte a ver Size merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gaz'da başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra, bugün de ufak rahatsızlığı dolayısıyla yanımızda olmayacak ama biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hikayeleri anlatmaya. Dinlediğimiz parçayla başlayalım. Linda Oha adlı parça dinledik. Trio Fantazya'dan, İsp özür dilerim Meksika'daki... Ohaka bölgesine ait bir şarkıydı bu. Neden dinlediğimizde ise Eduardo Galeano anlatıyor. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tule'nin Devi 1586 yılında İspanyol papaz Josep de Acosta onu Oaxaca'nın 3 varsa uzandaki Tule köyünde gördü. Boğacı yukarıdan düşen bir yıldırımın tam ortasından ikiye ayırmış. Dediklerine göre Yıldırım parçalamadan önce altında bin adamın sığacağı gölgesi varmış ve 1630'da Bernarde Bernarde Kobo ağacın üç kapısı olduğunu yazdı. Ayrıca bu kapılar at sırtından, at sırtında içen iç, içlerinden geçecekten de büyüktüler. O bugün hala orada. İsa'dan önce doğdu ve bugün hala orada duruyor. O bu dünyanın en yaşlı ve en devasa canlısı. Sık dalları arasında binlerce kuşun yuvası bulunuyor. Bu yeşil tanrı yalnızlığa mahkum edilmiş. Ona eşlik eden bir orman yok etrafında. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru Sel yayınca Ufakta bir malumat Vuruşluk yapalım ya da haber olarak da verebiliriz Bu İsa'dan önce doğan e, Ağaç için e, Yavaş bir ölüm demişler ama Bence hızlı da bir ölüm olabilir bu kadar uzun bir Süre içerisinde yaşadığı için 1990 senesinde yayınlanan raporlarda Ağacın yavaşça öldüğü çünkü köklerinin su kıtlığından ötürü e, zarar gördüğü kirlilikten ve trafikten ötürü de aynı şekilde dallarının ve kendi gövdesinde zarar gördüğünden bahsediliyor. Çünkü yakınlarından 8 bin aracın, günde 8 bin aracın geçtiği bir otoyol inşa edilmiş durumdaymış. İsa'dan önce var olan bu dünyanın en eski ağaçlarından biri olan o vakada bulunan ağacın. Evet durum bu Galeano da onun hikayesini anlattı. Dünyada bu tip çok eski ağaçlar var. Bir kısmı zarar görmüş bir kısmı zarar görmekte yavaş yavaş ölmekte. Kimisi koruma altına alınmakta. Belki onların hikayelerinde önümüzdeki günlerde alabileceğimiz noktalar bulabiliriz. Günün anmalarına bakacak olursak neler var neler yok diye. 1919 yılında bugün Weimar Cumhuriyeti'nde Alman İşçi Partisi kurulmuş. Daha sonra parti Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi adını alacakmış bildiğiniz nazi partisine dönüşecekmiş. 24 Şubat 1924'te 25 maddelik bir parti programının açıklanmasından önce 5 Ocak 1919'da tarihinde 6 kişi tarafından küçük bir siyasi oluşum olarak kurulmuş bir parti bu. Partinin kurucusu olan 6 kişinin arasında 2 kişi öne çıkıyormuş gazeteci Karl Harrier ve, ve çilingir Anton Drexler. Bu ikili partinin nasıl kurulduğundanmış ama Adolf Hitler'in ortaya çıkmasıyla ve kendini ön plana almasıyla beraber bu ikili de süreçten tasfiye olmuşlar. Siyasetten çekilmişler. 1968 yılında bugün ise Alexander Dubček iktidara gelmiş ve Prag Baharı'nın başlangıcı Çekoslovakya'da görülmüş. Nisan ayında Dubček liberalleşme politikalarının ilk adımlarını atıyor iktidar geldikten sonra. Bu politikanın bu politika basının özgürleştirilmesi, tüketim maddelerine önem verilmesi, hatta daha demokratik çok partili bir hükümet kurulması gibi değişiklikler ve önemli düzenlemeler içeriyormuş. Bu politikanın sonunda federal bir anayasa yazılarak Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti'ne eşit iki Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti'nin eşit iki ulusa bölünmesi tasarlanmış. Ardından da e, gelip işgal etmişler Sovyetler Birliği ve müttefikleri bu 20 Ağustos'ta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler ve Varşova Paktı müttefikleri Romanya hariç ülkeyi işgal etmişler. İşgal sırasında 5.000 ile 7.000 civarında tank, sayısı 200.000 ile 600.000 arasında değişen asker Çekoslovakya'ya girmiş. Çatışmalar sırasında 72 çek ölmüş ve yüzlercesi de yaralanmış. İşgalin sonucu olarak da yaklaşık 300.000 civarında insan Batı ülkelerine göç etmek zorunda kalmış Çekoslovakya'da. Günün anmaları bu şekildeydi. Ee, şimdi 5 Ocak tarihinde olan anmalar. Şimdi günün haberlerine baktığımız zaman ise farklı gelişmelerden haber takibi yapmaktan kendimizi engelleyemiyoruz. Çünkü e, ardı ardına gelen gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Leyla Birliği'nin 4 Kasım'da tutuklanmasının ardından dünkü duruşmasında ilk duruşmada serbest bırakılmasıydı. ...bundan bahsedebiliriz biraz... ...yine Halkların Demokratik Partisi... ...Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın... ...tutuklu bulunduğu Edirne... ...Hapishanesi'nden Reyna saldırısına dair... ...yaptığı bir açıklama vardı... ...Demirtaş Ortaköy'deki gece kulübü... ...Reyna'daki yılbaşı gecesi... ...39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı... ...lanetlediğini söylemiş... ...dün diğer liderlerinkinde söylemiştik... ...geçtiğimiz günlerde de... Ee, ...ama Selahattin Demirtaş'ın... ...cezaevinde olduğundan ötürü... ...açıklaması biraz geç geldi... Adalet Bakanlığı devam edecek olursak bu haber serisine Adalet Bakanlığı ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden e, tutuklu bulunan Ahmet Türk'ün sağlığı hakkında açıklamalar yapılmış çeşitli rivayetler vardı bu konuyla alakalı e, bir haberlere bakabiliriz gelişmelere bakabiliriz Milliyetçi Hareket Partisi'nden de gelen bir e, haber var Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya görevinden istifa ettiğini açıklamış BBC Türkçe'de bu konuyla alakalı detaylı bir haber var Eski siyasilere baktığımız zaman ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aynı zamanda eski başbakanlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun sorunlarının yanıtladığından bahsediliyor. MİT krizine de değinen Gül, 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'a o dönem sadece kendisinin sahip çıktığını belirtmiş. Biraz daha eskilere gidecek olursak Tansu Çiller'in uzun zamandır haber duyamadığınız isimlerden biri olan, kendisi hakkında haber duyamadığınız isimlerden biri olan Tansu Çiller'den gelen bir demeç var. O da aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimli Araştırma Komisyonu'nun kendisine yönelttiği sorulara yazılı olarak yanıt vermiş. Çiller Başbakanlığı döneminde Fethullah Gülen'in talebi üzerine kendisiyle bir kere görüştüğünü, Ayrıca onunla bazı sosyal aktivitelerde de bir araya geldiklerini açıklamış. Çözümün liyakat ve layıklık olduğunu söylemiş şu anda yaşanmakta olan kriz olarak nitelendirilen zamandaki. Bir diğer taraftansa laiklik demişken 9 Eylül Üniversitesi'nde halk evleri üyelerinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen laiklik bildirisini okuyan öğrenci kolektifleri üyesi 7 öğrenci de gözaltına alınmış. Bu da bir anetten okuyabileceğimiz bir haber. Kadıköy'de de Halk Evleri önceliğinde toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri üyeleri, Halk Evleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar'ın leklik çağrısı yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmasını protesto etmişler. Ee, ve bir diğer tutukluluk durumu ise İstanbul 9. Ceza Hakimliği Cumhuriyet Muhabiri Ahmet Çık'ın e, tutukluluğuna itirazı reddetmiş. Bu da bir anet üzerinden görülebilecek bir haber. Birçok gazetede bugün e, bu konunun ön plana çıkarıldığını görebilmekte mümkün. Layıklık demek de suç oldu denilmiş mesela Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Barışı savunan basın özgürlüğü diyenlerden sonra gözaltı ve tutuklamalar furyası layıklık çaresi yapanlara da uzandı deniliyor. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmişler deniliyor. Yukarıdan gelen talimatla yakalandılar diye de bir başlık atılmış. Gazetemizde konuşan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın avukatı Yeşinil Yeşil Yurt tutuklama kararına burada yaşanan olayı bir hukukçu olarak yorumlayamıyorum. Müvekkilimiz layıkliği savunduğu için yukarıdan gelen bir talimatla tutuklandı. Müvekkillerimiz özür dilerim, layıkliği savundukları için yukarıdan gelen bir talimatla tutuklandılar demişler. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanının hayat tarzına e, tehdit hayat tarzıyla alakalı olarak yapılmış olan açıklamaları var karışmadık. Dediği açıklamalara ona da değinebiliriz. Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reyna'ya saldıran Eşitli teröristle benzeyen bir kişi İstanbul'da sokak ortasında tekme tokat dövülmüş. Ufak bir linç girişimi de gerçekleşmiş burada. Bununla alakalı bir video yayınlandı dün. Ee, biz olayın biraz tasvirini yapabilmemiz, e, yapabilmek için zaman bulabiliriz galiba. Olay uluslararası bir boyutta kazanmışa benziyor. Hollanda'da bir alışveriş merkezinde İstanbul'daki terör saldırısının faili görüldü iddiası hareketti. Saatlerin yaşanmasına neden olmuş. Helikopterle özel harekat polisleri alışveriş merkezine bir operasyon düzenlemişler. Bundan bahsediliyor. Bir diğer taraftan da işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da düzenlenen saldırının amacının değerler üzerinden çatlak oluşturmak olduğunu söylediği açıklaması vardı dün. Aynı zamanda yaşam tarzıyla alakalı olan açıklamaları vardı. Onu da bianetin derlediği geniş bir e, haber vardı. Geniş bir derleme vardı. Oradan da çeşitli örnekleriyle vaktimiz kalırsa anlatabilme fırsatı bulacağız. Şimdi haberlere de bakacak olursak bu bahsettiğimiz haberleri özet olarak verdiğim haberlere bakacak olursak ilk olarak HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in tahliye olduğu haberine bakabilmemiz mümkün olabilir galiba. T24'ün internet sitesinden aldık bu haberi. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik tahliye oldu deniliyor. 4 Kasım'da tutuklanmıştı Leyla Birlik. Ardından dünkü ilk duruşmada serbest bırakılmış. Leyla Birlik cezaevi önünde yaptığı açıklamada da şunları söylemiş. Dışarıda olmak gerçekten iyi bir adım. Başından beri söylediğimiz gibi hukuksuz bir süreçti. Tahliye ile sonuçlanması gerekiyordu. Ama çıkarken keyfi, keyif alarak çıkamadım. İçerideki milletvekili olan arkadaşlarımı bıraktım. Ee, içeride milletvekili olan arkadaşlarımı bıraktım. Özür dilerim. Şu anda fikirlerinden dolayı ya da hükümeti eleştirdiği için binlerce insan tutuklu gerçekten cezaevi koşulları İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı'nın söylediği sözler üzerinden söylüyorum gerçekten kötü durumda hak ihlalleri yaşanıyor bizzat kendimiz yaşadık binlerce insanda bunu cezaevinde yaşıyor serbest bırakılmamı serbest bırakılmam e, serbest bırakılmayı umuyordum demiş Türkiye'ye tekrar demokratik ve barışçıl bir ortamın gelmesini sağlar diye de söylemiş kendi serbest bırakılmasının e, bir mut doğdu diyor benim tek başıma çıkmam bir anlamı yok şu anda tutulan parlamenter arkadaşlarımızı düşündüğümüz zaman bu şekilde olmaması gerektiğini söylüyoruz. İçeride infaz koruma memurları bana geçmiş olsun derken belki Türkiye'nin tekrar barış sürecine döneceği umudunu taşıyorlardı. Bu yüzden mutluydular. Umudumuz o hal ve kanun hükmünde kararnamelerle tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasıdır denilmiş. Birlik terör örgütünün üye olma, halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma, hakaret ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetmekle suçlanıyor. Suçlanıyordu deniliyor. Özür dilerim. Hakkında 37 yıl, 37 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve siler ceza bulunan birlik, bugün Şırnak 2. Özür dilerim dün, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ses ve görüntülü bileşim e, sistemi, segbis üzerinden katılmış. Tahliyesinin ardından da HDP'nin cezaevindeki milletvekili sayısı 11'den 12'den 11'e inmiş. HDP milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda üyesi de cezaevinde. Bunu da hatırlatılıyor 24ün haberinde. Bunların arasında HDP eş genel başkan yardımcısı Aysel Toluk gibi üst düzey yöneticiler de var deniliyor. Gözaltındaki eşi de serbestmiş Leyla Birliği'nin. Mehmet Birlik dün Şurnak girişindeki polis arama noktasında gözaltına alınmış. Mehmet Birlik de ilerleyen saatlerde serbest bırakılmış. EDP'den de yapılmış bir açıklama var. Hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Şırnak milletvekilimiz Leyla Birlik, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından serbest bırakılmıştır. Birliği ce Siliv Cezaevi önünde milletvekillerimiz Perun Buldağ'ın Muş milletvekilimiz Burcu Çelik Özkan ve e, Parti Meclisi üyemiz Rukiye Demir ile il, ve örg il Örgütü üye ve yöneticilerimiz karşılamıştır deniliyor. Oradan da diğer temenniler de iletiliyor. Diğer parlamenterlerin de serbest bırakılmasıyla alakalı olarak... Şimdi de e, Demirtaş'ın mesajına değinelim. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne hapishanesinden Reina saldırısına dair bir açıklama yapmış. Demirtaş, Ortaköy'deki Gece Kulübü Reina'daki Yılbaşı Gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı lanetlediğini söylemiş. Bu durum Şöyle demiş, bu durum ülkemizin kaderi değildir, olmamalıdır. Bir diğer, bir daha benzerlerine tekrarlanmaması dileğiyle İstanbul, Ortaköy'deki alçakça saldırıda hayatını kaybeden tüm insanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum ifadelerini kullanmış Demirtaş. Halklarımıza çağrım diyerek sonlandırdığı mektubunda kimliksel ve inançsal aidiyetlerimizi, farklı yaşam tarzlarımızı ve dünya görüşlerimizi zenginliğimiz olarak görerek el ele verip, bir arada kenetlenerek demokrasiye, hak ve özgürlüklere sahip çıkmak, toplumsal barışımız için ortak mücadele yürütmektir ifadelerini kullanmış. İstihbarat zaafına da dikkat çekmiş Demirtaş mesajının devamında ve şunları söylemiş. Toplumun güvenliğini sağlama sorumluluğu tümüyle siyasi iktidardadır. Hükümet özgürlük ve güvenlik dengesine büyük bir hassasiyette gözetmektedir. Bu tip saldırıları önlemede güvenlik tedbirleri almak kadar... Demokratik ve özgürlükçü standartları ülkeye hakim kılmanın önemi de büyüktür demiş. Aşırı güvenlikçi politikalar adına özgürlüğün kısıtlandığı yerlerde toplumsal hastalıklar, kanamalar ve yaralar oluşması kaçınılmazdır diye de konuşmuş. Yaşadığımız bu felaketlerden çıkış yolu 78 milyonu bir kişinin ya da milliyetçi bir yapının etrafında toplamaya mahkum kılmak değil demokratik birlik ruhu etrafında bir arada eşit ve ortak yaşamı inşa etmektir. Hiçbir etnik, inançsal, kültürel, siyasi çevrenin kendisi dışına göremeyeceği ve hissedemeyeceği toplumsal koşulları yaratmak, birleştireceği çoğulcu bir dil kullanmak ve en büyük güvenlik tedbiri olarak da bunları görmek lazımdır demiş. üzülerek belirtmek gerekir, belirtmek gerek, belirtmek isterim ki Siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri, yazarları, hükümetin karşısında yer alan tüm marifleri baskı altına alan tutuklayan iktidar ülkeyi duyguda ve zihinlerde bölmekte ve toplumsal kaosu sürüklemektedir. Demiş, demokratik muhalefeti ülkenin üçüncü büyük partisi HDP'yi dışlayarak birlik sağlanamaz diye de konuşmuş. Siyasi iktidar enerjisini HDP'ye saldırılarla değil, saldırılarla değil, toplumsal barış ve güvenliği sağlamaya harcamalıdır. Önümüzdeki en büyük görev 80 milyon insanı bu ülkeye olan aidiyet ve sahiplenme duygusunu güçlendirecek demokratik çalışmalar yapmaktır demiş. Ve son olarak da halklarımıza çağrım kimliksel, inançsal aidiyetlerimizi, farklı yaşam tarzlarımızı ve dünya görüşlerimizi zenginliğimiz olarak görmemizdir diye de bitirmiş çağrısını. Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eşliklerinden. Başkanı, eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne hapishanesinden yapıyor bu e, çağrıyı. Cumhuriyet Gazetesinden de gelen bir haber var. Adalet Bakanlığından Ahmet Türk açıklaması başlıyor taşıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nde tutuklu bulunan Ahmet Türkün sağlığı hakkında açıklama yapmış. Açıklamada bazı basın basın yayın organları ile özellikle sosyal medyada Ahmet Türkün sağlık durumuna ilişkin gerçekleri yansıtmayan haber ve paylaşımlar yer alıyor denilmiş ve e, detaylardan da bahsetilmiş Silivri kapalı ceza İnfaz kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk'ün 24 Kasım 2016 tarihinde ilk muayenesi sonucunda Memorial Ankara Hastanesi'nden 15 Şubat 2016 tarihinde kendisine kalp pikili takıldığına ilişkin rapor istinaden kontrol amaçlı Silivri Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümüne sevk edildiğinden bahsediliyor iki kez 30 Kasım 2016 ve 6 Aralık 2016 tarihinde seyfi planlamasının yapıldığını fakat tutuklu Ahmet Türk'ün dilekçe vererek çeşitli nedenlerle iki kez hastaneye gitmediğinden bahsediliyor. Ve ondan sonra çeşitli teknik detaylardan da bahsediliyor. Nerede ne yapılmış gibi. Bu kapsamda e, hastane ziyaretleri anlatılıyor. Bu e, Buradaki tedavileri tamamlandıktan sonra sağlık kurulu raporunun sonucuna göre adli tıp işlemleri ne yapılacaktır demiş. Kamuoyuna algı oluşturulmaya yönelik bu tür haberler ve paylaşımları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır diye de konuşmuş. Avukatlarından gelecek olan bilgiyi de vaktimiz olursa aktarı birine fırsatı bulalım ki karşılıklı bir durum olsun sadece bakanlık açıklaması yetmiyor gibi duruyor bu haberi anlatmakta. Bir diğer haber ise BBC Türkçe'den MHP'de yaşanan gelişmelerle alakalı MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya istifa etmiş efendim. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısının istifa edeceğini açıkladığı bir e, ufak bir basın toplantısı da yapılmış. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olan İstanbul Milletvekili olan Atilla Kaya'nın basınla paylaştığı yazılı açıklamaya göre partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliğini teklifine destek vermesi İstifa kararında etkili olmuş Atilla Kaya'nın açıklamasında şu deniliyor ülkemizin gündeminde neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğunu halen belirsizliğini korumakta ve tartışmak tartışılmakta olan kabul edilmesi haline hükümet sistemini değiştirecek olan anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği teklifi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir ifadelerine yer vermiş. Kaya ülkücülüğüne olan inancı gereği akıl ve vicdanın anayasa değişikliğine hayır oyu vermesini emrettiğini söylemiş. Bütün hayatım bu urunda mücadeleyle geçen ve ödediğim bedellerde göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım Ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliğine anayasa değişikliği teklifine hayır demem hayır dememi emrederken iki yüzü davranmaktan da men etmektedir diye de konuşmuş Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yeni anayasa görüşmelerine ilişkin görüşmeden ilişkin. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek bu görüşmelerde grup kararı olmaz. Benim tek bir oyum var mecliste evet diyeceğim referandumda da evet diyeceğim demişti. Bu hatırlatılıyor bir biz Türkçe haberinde. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi gören ancak içeriğinde başkan yerine cumhurbaşkanı ifadesi kullanılan anayasa değişiklik paketi, MHP'de görüş ayrılıklarına neden olmuştu. Bu da hatırlatılıyor. Ee, Meclis Anayasa Komisyonu Anayasa Değişikliği Paketi ile ilgili görüşmeleri 30 Aralık'ta tamamlamış. 18 maddeye düşülen teklif kabul edilmişti deniliyor. Ee, paket önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda da ele alınacakmış. Bundan bahsediliyor. Gazetelere baktığımız zaman bu konuyla alakalı e, Cumhuriyet Gazetesi'nin atılmış bir manşeti var. Dikta Anayasası deniliyor. CHP'li Bülent Tezcan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin anayasa değişikliğiyle iktidarı sınırsızlaştırma toplumun sınırlanma peşinde olduğunu söylemiş. Ee, demokrasi cephesi kuracaklarını söylemiş. CHP, AKP-MHP ittifakıyla, CHP daha doğrusu AKP-MHP'nin ittifakıyla hazırlanan ve önümüzdeki hafta meclis genel kurulu görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği için kapsamlı bir hayır kampanyası hazırlıyormuş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP'lileri MHP'ler'i kazanacağız herkesi demokrasi demokrasi cephesine çekeceğiz demokrasi cephesinde karşın, karşında bir diktatörlük cephesi olacak demiş Hitler de sandıktan çıktı diye hatırlatmış anayasa değişikliğinin Türkiye'yi dikta rejimini taşımayı amaçladığını belirten Tezcan bu bir apoletsiz darbe Hitler de aynı parlamentodaki gücü ve etkisini kullanıp sonra parlamentoyu devre dışı bırakarak diktatör olarak ortaya çıktı dünya diktatörlerinin tamamı askeri darbeyle gelir diye bir kural yok Mussolini de askeri darbeyle gelmedi diye konuşmuş. Ayşe Sayın'ın beri bu da. CHP'den gelen tepkiler de bunlar. Diğer gazetelere bakalım. Bu konuyla alakalı olarak verilmiş bir haber var mı diye. Akşamda yok. Yeni Şafak'ta yok. Esnafa kredi geliyormuş 50 bin, kredi, 50 bin liralık kredi müjdesi diye konuşmuş başkan, Başbakan Binali Yıldırım. Sadece 15 bin Kobi'ye verileceği duyulan kredinin kapsamının genişletildiğini söylemiş. Star gazetesinde de anayasa tartışmalarıyla alakalı bir şey iki sayfasında yok. Diğer gazetelere baktığımız zaman... Norman Kurtulmuş'un ilginç bir açıklaması var. Hürriyet gazetesinde onu görebilmek mümkün. Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım demiş Norman Kurtulmuş. Bu arada en fazla e, simasını gördünüz, suratını gördünüz. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden biri olan Norman Kurtulmuş, "Tabii ki Esad rejiminin zalimlerin yanında yer alacak değiliz ama şimdi bunları tamir ediyoruz, düzelteceğiz." demiş. Rusya, Suriye'de Ruslarla gidilecek olan barış görüşmelerini Halep üzerinden iyi bir Halep barışı ve Halep barışı üzerinden de iyi bir Suriye barışı tahkim edilmesi lazım diye konuşmuş Gizem Karıkış'ın haberi yok efendim bu konuyla alakalı çok fazla anayasayla alakalı çok fazla bir haber gazetelerdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden veriliyor genel olarak yaşam tarzı tartışması üzerinden giden haberler var aynı zamanda saldırısı saldırısıyla alakalı olarak verilmiş olan çeşitli haberler var ve e, haberlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki ilginç siyeman uzun zamandır görmediğiniz, aklarında çok fazla haber okumadığınız ama zamanında oldukça fazla sayıda e, haber ekoni olan iki simanın açıklamalarından bahsederiz. Ardından da Reina saldırısiyle alakalı neler konuşuluyor, neler son detaylar neler, onlardan bahsedebilme fırsatı buluruz. Ama önce kısa bir ara verelim. Açık GAZTE Kullandı Gang'ten dinliyoruz. Grubun davulcusu George Brown'un bugün doğum günüydü. 1949'da 5 Ocak'ta doğmuştu. Bu vesileyle Kullandı Gang'a e da kulak verme fırsatı bulabildik tekrardan. Sevdiğimiz gruplardan bir tanesidir. Ee, devam edelim. Nerede kalmıştık? Evet e, uzun zamandır haberlerde göremediğiniz e, isimlerin verdiği demeçler. Bunlardan ilki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 15 Temmuz Darbe Girişim Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtlamış kendisi. Mit krizine de değmiş. 9 sayfalık yanıt vermiş kendisi. Güren cemaatini çok karmaşık yapısının kendisinde dahil pek çok kimsenin öngöremediği bir durum olduğunu da söylemiş bu verdiği 9 sayfalık cevapta. Ee, ve 12 Eylül 2010 anayasası referandumunda bu yapıya bağlı olan bağlı olduğu bilinen bazı yayın organlarının aşırı ve saldırgan propagandaları beni ilk rahatsız eden hususların başında geldi diye de konuşmuş 2010, 2010 yılında görmüş bunu. Referandum sıra, sıra sırasında bunun muhtemel olumsuz sonuçları hakkında uyarılarda bulunduğunu da aktarmış. Bu uyarıları nerede kime yaptığını dair de aktardı. Yani söylediğini biz Türkçe'nin haberinde görmüyoruz ama yapmış. Yaptım diyorsa yapmıştır. 2004'te Sezer ve Özkök bu yapıya dikkat çekti diyerek kendisinden önceki Cumhurbaşkanı'na da referans vermiş. Gül ayrıca Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile ilgili irtica suçlamaları Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davası 2007 Cumhurbaşkanlığı seçim öncesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan bildiri nedeniyle irtica konusundaki çıkışlarının da inandırıcılığını hep kuşkuyla karşılanmıştır demiş ve eklemiş. Bu bağlamda Gülen Cemaati olarak adlandırılan yapı ve faaliyetleri söz konusu suçlamaların ana hedefinde hiçbir zaman bulunmamıştır demiş. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan genel irtica sunumları içerisinde 10. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün bizzat bu yapı üzerinde dikkat çektiklerini hatırlıyorum. Bu yapı üzerine dikkat çektiklerini hatırlıyorum demiş. Gül bunun dışında bir uyarının söz konusu olmadığını da söylemiş. Balyoz ve Ergenekon süreçlerine bağlı olan askerlerin yargılanması ve tutuklanmasıyla ilgili gelişmelerde kendisini rahatsız eden uygulamalarla ilgili açıklamalar yaptığını da söyleyen Gül Genel Kurmay Başkanı'nın milletvekilleri ve gazetecilerin tutukluluklarıyla ile ilgili açık beyanlarımda e, ikazlarda bulundum demiş. Komisyonun sorularını kasıtlı bir kanaat oluşturma komisyon, e, komisyonun soruları kasıtlı bir kanaat oluşturma gayretinde diye de söylemiş. Komisyonun yönelttiği 27 soruya biri, e, bir yanıtlarla cevap vermek yerine olayları birbiriyle bağlantılı olarak aktarmış Abdullah Gül. E, komisyonun sorularına yönelik tepkisinde dile getirmiş. Demiş ki komisyonunuzca hazırlanan bazı soruların kaleme alınış şeklinden çeşitli vesilelerle tekzip ettiğim yanlış ve çarpıtılmış haberlerden yola çıkıldığını üzülerek görüyorum. Bunun ardından da işte 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın savcılık tarafından ifade vermeye çağrılmasıyla ilgili süreci aktarmış Gül. O gün kendisine tek sahip çıkan bendim ifadelerini kullanmış. O gün yaşananları özetleyen Gül. Kesinlikle savcılığa gitmemesi gerektiğini tembihledim ve kendisine bu şekilde talimatlandırdım. Bu konuda yapılan tüm açıklamalar ve tekstifler arşivde olmasına rağmen keyfiyetin tekrar gündeme getirilmesinden bu hususla ilgili has, kasıtlı bir kanaat oluşturma gayreti içerisinde girildiğini üzülerek görüyorum demiş. Aynı olay sırasında Gülen cemaatinin devlet içerisinde birlikte hareket ettiklerini tespit ettiğini e, söylemiş Gül. 15 Temmuz darbe girişimle araştırma komisyonuna gönderdiği yanıtta şu ifadelerde yer vermiş. Ben bu grubun üyelerinin bireysel cemaat mensupları olmanın ötesinde devlet kurumları içerisinde bir dayanışma halinde bulunduklarını ve birlikte hareket ettiklerini, MİT müstəşarının sorguya çağrılması ile ilgili savcı değişikliğinin HSYK'da kitlenme, HSYK'da kitlenmesi üzerinde net olarak gördüm. 17-25 Aralık sürecinde ise bunun tamamen organize bir hareket olduğuna dair kanaatim pekişmiş oldu demiş. Gül ayrıca FETÖ/PDY bağlantısı olduğu düşünülen iş çevresine yönelik kayyum atamalarına da dikkat çekerek bu bağlantıların açık olduğu yerlerde el koymaların gerekli olduğunu ancak demiş. Gelirlerini meşru temellere dayandıran dayandırabilen kişi ve ailelere ait şirketlere el konulmasını doğru bulmadığını da söylemiş bu 9 sayfalık yanıtında. birebir cevaplamadığı sorular içerisinde e, sorular verdiği yanıtlarda 28 Şubat dönemine dayalı bilgilerim ile iç ve dış siyasetteki tecrübelerime dayanarak kanaatim böyle bir darbe teşebbüsünden bilhassa bazı müttefiklerimizin habersiz olmasının mümkün olmadığı yönündedir demiş Gül. Batı ülkeleri ve hükümete ve demokrasiye sahip batı ülkeleri de hükümete ve demokrasiye sahip çıkmakta geç sahip çıkmakta geç kalmakla eleştirmiş batı ülkelerini özür dilerim. Abdullah Gül de 9. Cumhurbaşkanıydı, 11. evet, Cumhurbaşkanı, 17. Cumhurbaşkanı Abdullah de Eski başbakanlardan Tansoy Çiller'in yaptığı bir açıklama da var. Eski başbakanlardan Tansoy Çiller yine aynı şekilde mecliste kurulan 15 Temmuz Darbe Girişim Araştırma Komisyonu'nun kendisine yönelttiği sorulara yazılı yanıt vermiş. Çiller Başbakanlığı döneminde Fethullah Gülen'in talebi üzerine kendisiyle bir kez görüştüğünü ayrıca onunla bazı sosyal aktivitelerde de bir araya geldiklerini söylemiş. Ee, 1993 ve 96 yılları arasında başbakanlık yapan ve 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Çiller bu görüşmelerde Gülen'in bir din adamı olarak kendisini devletin ve siyasetin dışında tutan lay layık bir duruşa özen gösteren bir ifade tarzı olduğunu belirtmiş. Çiller bu görüşmede, görüşmelerde Gülen'in okullarının yurt dışına özellikle Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine taşıma çabalarından da bahsetti, kendisine bahsettiğini söylemiş. Ayrıca 28 Şubat sürecini yöneten koalisyon bir 28 Şubat sürecini yöneten bir koalisyon olduğuna ve Fethullah Gülen örgütünün bu koalisyonun katalizörü ve temel unsurlarından biri olduğuna inandığında vurgulamış. Çiller ve demiş ki bu örgütün kurumsallaşması, finansal olarak süratle büyümesinin 90'lı yıllarda olduğu ifade edilmektedir cümlesini yer aldığı soruya ise tepki göstermiş. Çiller bu iddianın somut verilere dayanmadığını, kim tarafından ifade edildiğini belli olmadığını ve etik, açı, etik anlayıştan uzak şahibe uyandırma maksatta olduğunu belirtmiş. O da tepki göstermiş sorulara. <gülüyor> Özür dilerim. FETÖ'nün 90'lı yıllarda kurumsallaştığı, süratle büyüdüğü, himmet paralıyla devasa finansal güç oluşturduğu iddiaları gerçekle örtüşmemektedir demiş. Ve Çiller aynı zamanda Gülen örgütünün ordu ve askerdeki yapılanmasıyla ilgili soruya da Harp akademilerine 90'lı yıllarda fetos empatizanlarının sızması ile mukayese edilemeyecek kadar hatta yok denecek kadar azdır demiş. Ee, gülen örgütü maşa olarak kullanıldı ve korundu da, demiş aynı zamanda. Ee, Tansu baş, başkanlığı dönemindeki başbakan, başkanlığı döneminde İmam Hatip e, liselerinin kapatılmasına karşı çıktığını ancak 28 Şubat sürecinin ardından... Din eğitimi üzerindeki baskıların artmasıyla ortaya çıkan boşlukların tarikatlar tarafından istismar edildiğini anlatmış ve Gülen örgütünün bir takım dış odaklar tarafından maşı olarak kullanılmak amacıyla korunduğunu ve bir üst takıl olmadan böyle bir darbe girişiminin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtmiş. Kontrol dışı sözde dini grupların Diyanet Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Emniyet Birimlerince koordineli bir şekilde denetlenmesi gerektiğine dair de bir öneride bulunmuş. Ee, tansucüler bir daha darbe girişiminin yaşanmaması için olmazsa olmaz iki ilke olduğunu, bunların da liyakat ve laiklik olduğunu da söylemiş. Gelişen olaylar göstermiştir ki hükümet e, hukuk devletinin, özür dilerim, hukuk devletinin işleyişinde zafiyetler vardır. Hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi gerekir. Eğitimi ideolojik saplantıların ve bir nesil sonra hangi yaşam tarzını kazanacağını belirleyecek bir savaş alanı olmaktan kurtarmalıyız demiş. Terör örgütlerinin eylemlerini meşru gerekçe oluşturmaya çalıştır, çalıştıkları sorunları devlet etkilerinden bağımsız iradeyle çözmek gerektiğini de söylemiş. Ülkede yaşayan insanların dini, ürkü, mezhebi olan fark, meslebi farklı olan kişilerin taleplerinin incelenmesi gerektiğini, devlet bunları hukuk düzeni içerisinde meşru yollardan çözmelidir demiş. İncelemeli ve çözmelidir demiş de Tansu Çiller, eski başbakanlardan. Bu da darbe komisyonunun e, aldığı cevaplardı. E, bir diğer taraftan da laiklik tartışmalarına tekrardan geri dönecek olursak bir an haberleri görebiliyoruz. Çillerin de referans verdiği çözüm olarak e, sunduğu laiklik ve liyakat durumundaki laiklikten bahsediyoruz. 9 Eylül Üniversitesi Halk Evleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen lehiklik çaresi yaptıkları bildiri okuyan 7 öğrenci de gözaltına alınmış. 9 Çeşmeler Kampüsü'ndeki yemekhanede okumuşlar bu bildiriyi. Öğrenci kolektifleri üyesi öğrenciler Halk Evleri'nin lehiklik bildirisini okumuş ve üniversiteler. Olarak bizler de bu metnin imzacısıyız demişler. Özel güvenlik görevleriyle darp edilerek yemekhane dışarına çıkarılmış. Bu yedi genç polislerce de darp edilerek gözaltına alındığı yazıyor. Bir anlatın haberinde. yaşanan harbede esnasında yemekhanenin camı da kırılmış. Gözaltına alınan öğrenciler İzmir Emniyet Müdürlüğü güvenlik şubeye götürülmüş evet. ee, deniliyor. Haberin içerisinde bir diğeri de bir diğer bu konuyla alakalı gelişme de İstanbul'da. Yaşanmış İstanbul'da Kadıköy'de İskele Meydanı'nda halk evleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar'ın leklik çaresi yaptıkları gerekçesiyle halkı kin ve düşmanlığa hallenen tahrik etme suçlamasıyla tutuklanması protesto edilmiş ve eylemde Dışkaya ve Başar'ın dilerim seslendirdiği leklik bildirisi okumuş. Halk evlerinin yanı sıra HDP, EHP, CHP Gençlik Kolları Fikir Kulüpleri Federasyonu Birleşik Hades İran Hareketi, Kaldıraç, Devrimci Sağlık İş, Basın İş, Öğrenci kolektifleri ve daha pek çok sendika ve sivil toplum örgütünün katıldığı eylemde yapılan bir basın açıklaması da var. Laikliği suçlamak suçtur demiş. Laiklik demokrasiyi isteyen, insanca yaşam isteyen herkesin ortak fikridir denilmiş. Bu suç değildir. Laikliği suçlamak suçtur. Kazanımlarımız için bedel ödüyoruz. İnsanlar yüzyıllar öncesinde elde ettikleri tarihsel birikimlerini, kazanımlarını ne yazık ki bugünlerde bedeller ödeyerek savunmak zorunda bırakılıyorlar. Bu karanlığa karşı mücadelemizi devam edeceğiz. Layıklık nedir diye sormuşlar ve ardından da layıklığın tanımını yapmışlar bu açıklamada da. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriz bunu anlamak istemeyenlere bir kere daha hatırlatıyoruz demiş. Bu memlekette kahvenelerde duraklarda istediğimiz her yerde istediğimiz talebi dirilendiririz diye de konuşulmuş olduğu söyleniyor. Avukatlarından yapılan bir açıklama vardı. Evrensel Gazetesi'nde kısa bir özetinden bahsedebilmek mümkün olmuştu bugünkü Açık Gazetesi'nin girişinde. E, halkı kimi düşmanlığa sevk etmişler deniliyordu. Reina saldırısı sonrasında ok meydanındaki bir kahvehanede laiklik çağrısı yapan halk evi üyeleri Ayşegül Başarlı Hamit Dışkayın tutuklanmasının ardından e, Denizli'de başka çare yok laiklik kazanacağız kampanyası kapsamında duvar yazılaması yapan üç genç de gözaltına alınmış. Bunun haberi de var. E, Evrensel gazetesine konuşan e, Başar ve Dışkayın avukatı Yeşil Yurt tutuklama kararına. Burada yaşanan olayı bir hukukçu olarak yorumlayamıyorum. Müvekkillerimiz laikliği savundukları için yukarıdan gelen bir talimatla tutuklandılar demiş. Kılıçdaroğlu da bu gençleri hangi gerekçeyle tutukladınız diye sormuş. Ve ardından da yapılan açıklamalar var. Hayat tarzına tehdit olmadığına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir açıklama var. Onu son yarım saatte dile getirebilmemiz mümkün olabilir. Ee, Cumhuriyet gazetesine tekrardan dönecek olursak orada da var aynı şekilde bu dün e, Kadıköy'deki dün Kadıköy'deki e, basın açıklamasının haberi bir fotoğrafta büyük bir fotoğrafta verilmiş. Bir diğer taraftan da itirazların reddedildiği haberi var. Olmayan delille tutuklu kalacaklar deniliyor. 62 gündür Silivri cezaevinde tutuklu olan 10 yazar ve yöneticimize 30 Aralık'ta yapılan Aylık e, tutukluluk incelemesinden de tahliye çıkmadı deniliyor. Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Hakim, hakim hem suça dair somut deliller bulunduğunu hem de delillerin toplanmadığını savunmuş. Muhabirimiz Ahmet Çık hakkındaki tutukluluğa itirazlar reddedildi diye yazıyor gene aynı haberin içerisinde. E, 7. sayfadaymış. Bir bakalım şimdi detaylarında neler var. Neler açıklanmış Cumhuriyet gazetesinin. Kendi muhabirleri ve yöneticilerinin gözaltına alınmasında hala delil arıyorlar denilmiş. İstanbul 12. Suç Ceza Hakimliği dosya üzerinden yaptığı incelemede tutukluluğun devamına karar verdi. Hakim suçun işlendiğine dair kuvvetli, şüphesin, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu iddia ederek Silivri'de tutsak yazar ve yöneticilerimiz için tutukluluğun devamına karar verdi denilmiş. Kararın gerekçesinde Atılı suçun vasıf ve maliyeti, mevcut delil durumu ve delillerin henüz toplanamamış olması, atılı suçlara yasada e, öngörülen cezanın üst sınırı, sınırı sıralanmış üç nokta üst üsteyle 3.3 ile beraber özür dilerim. Atılı suçların e, CMK'nın 100. maddesinde, eee maddesinde sayılan katalog suçlardan olduğu da belirtilmiş kararda, tutuklama sebeplerinin var sayıldığı, suçun ağırlığının ve öneminin dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı da aynı şekilde öne sürülmüş. Suçluların suçların dilerim sabit görülmesi halinde verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbirleriyle tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu savunulmuş kararda tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte yeni bir delil bulunmadığı da söylenmiş. Ee, Ahmet Çık'a da red cezası veriliyor. Gerekçe Reyhan'la verilmiş Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Çık'ın tutukluluğuna yapılan itirazda dün reddedilmiş İstanbul 9. Suç Ceza Hakimliği tarafından Şıkın dosya kapsamında kuvvetli suç şüphesi gösteren somut delillerin ortaya konulduğuna karar vermiş. Şık 6 gün önce tweetleri ve haberleri gerekçe gösterilerek FETÖ PY'de PD'ye ve PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Şık'ın avukatları 2 Ocak'ta yaptığı itirazları değerlendiren, avukatlarının yaptığı itirazları değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Şık'ın tutuklanma kararı veren hakimliğin delil olarak gördüğü tweetlerini ve Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan haberlerini sıralamış. Şık'ın MİT savcısı Özcan Şişman'ın açıklamasını haberleştirdiğini belirten hakim, Söz konusu haberde MİT hakkında suçlamada bulunulduğunu öne sürmüş. Haberde MİT'in Reyhanlı saldırısına göz yumduğu anlamına gelebilecek açıklamaların olduğunu ifade ederek Şık'ın bu şekilde kendi devletini katil olarak nitelendirip algı oluşturarak terör örgütlerinin amacına uygun hareket ettiğini savunmuş. Şık'ın atılı, suç, atılı suçu işlediğine dair somut ve kuvvetli suç şüphesi oluşturacak maddi delillerin dosyada mevcut olduğunu ifade etmiş hakim. Katil, mafya, şiddet gibi terimler kullanılmak suretiyle devletin terörle mücadelesinin yasa dışı hatta terörist bir faaliyet olarak gösterildiği öne sürülmüş. Hakim, bombalama eylemleri terör örgütlerince üstlenilmesine rağmen devlet yetkililerinin savaş çıkardığı ve bu bombaların patladığı şeklindeki paylaşımlar yapılarak terör örgütlerinin propagandası yapıldığı anlaşılmıştır demiş. Ölçü uygun deniliyor tutuklamayı gerektiren nedenlerin ve tutuklama tedbirlerinin ölçüllülük ilkesine uygun olduğunu savunmuş hakim tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını gösteren delillerin somut olduğunu gerekçelendirerek de davayı reddi daha doğrusu bu talebi reddetmiş. Durum bu. Aynı zamanda Barbaros Şansal'ın iadesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırmış. Dün yapılan bir açıklama vardı onu dile getirmiştik açık gazetede. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildikten sonra Atatürk Havalimanı'nda linç girişimini yaşayan ve tutuklanan modacı Barbaros Şansal'ın iadesi Kıbrıs'ta tepki çekmiş. Kıbrıs'ta da tepki çekmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat... Twitter hesabından Şansal'ın eski bir karara dayalı olarak sınır dışı edildiği iddiasının gerçek olmadığını söylemiş. Hükümetin yasal olmayan davranışına kılıf yaratmaktadır. İddialar ne olursa Şansal'ın ne olursa olsun demiş. Şansal'ın hava alanında yapılan saldırıyı kabul ettiremez demiş aynı zamanda. Yapılmasını kabul ettiremez. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılması şarttır diye de yazmış. Yeni Kıbrıs Partisi ve Toplumcu Demokratik, Demokrasi Partisi de Şansal'ın sınır dışı edilmesine tepki göstermiş. Öte yandan Change.org'da önceki gün Barbaros Şansal için adalet istemiyle bir imza kampanyası da başlatılmış olduğu söyleniyor. Barbaros Şansal tutuklandı. Kendisine saldıranlar da şu anda haber önünde yok ama yanlış hatırlamıyorsam serbest bırakılmıştı. Bu linç girişimine nail olan insanlar da serbest bırakılmıştı. Şimdi kısa bir ara verelim ardından Seyfettin Gürsel'le konuşacağız ve onun sonrasında da bu yaşam tarzı tartışmalarına ve ile alakalı saldırılardaki detaylara değinme fırsatı bulabileceğiz. Açık Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin Bey Günaydın. Merhabalar tekrardan Bugün Ömer Madriyok ufak bir rahatsızlık Dolayısıyla dinleniyor ee, ama Evet geçmiş olsun Ömer'e biz... evet, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Türkiye ekonomisinin durgunlukta olmasa bile Canlılığını yitirdiğinin kesin olduğunu ifade ettiğiniz Bir yazınız yayınlandı T24'te Onun üzerinden konuşabilme fırsatı bulacağız Galiba ekonomik gidişat konusunda Evet ee, Valla Yeni gelişme şu, işte malum daha önce de konuştuk Açık Radyo'da ve büyük tartışmada yarattı. TÜİK bu ulusal hesapları tamamen değiştirdi yani gayri safi yürütücü hasıla yeniden tahmin etti ve büyüme çok farklı çıktı geçmişte. Şimdi tekrar bu konuya dönmeyelim. Yalnız oradaki en önemli büyük eksiklik şuydu 12 Aralık'ta yayınladı. Evet. Hem 3. çeyreği hem de geriye dönük. Sadece yıllık değişimleri vermişti. Biliyorduk ki, yani daha doğrusu Türkiye bize söylemişti ki 3. çeyrekte yıllık olarak yani 2015'in 3. çeyreğine kıyasla ciddi daralma var. Eksi 1.8. Azalmış önceki yılın e, üçüncü çeyreğine göre gayri safi yurt da Bu tabii şeyi ima ediyordu. Yani çeyrekten çeyreğe ciddi bir e, şok yaşandığını, adeta bir deprem yaşandığını üçüncü çeyrekte ima ediyordu. Ama rakamlar yoktu. Onları sonra yayınlayacağız dedi. E, bu mevsim etkisinden malum arındırıyor çeyreklik gayri safi yurt içi hastaları. Evet. Ve onları daha tabii bize daha iyi fikir veriyor şu anda ne olduğuna yani güncel olarak ne olduğuna dair. Neyse lafı uzatmayalım. Bu geçen hafta yayınladı. Ve orada görüldü ki sürpriz de değil. Üçüncü çeyrekte hakikaten %2.7 daralmış bir ikinci çeyreğe göre. Türkiye ekonomisi bu tabii çeyreklik bir Değişim için çok yüksek bir rakam. Onun için sarsıntı, deprem deyimini de kullandım. Şimdi buna baktığımız zaman ayrıntılara çok belki teknik şeylere girmeyelim ama bir kere tüketimde ciddi bir daralma. %3'ün üzerinde yatırımlarda keza %2'ye yakın bir daralma söz konusu ne ihracat. Negatif katkı yapmış yani ihracat ithalat kadar şey dememiş, daha doğrusu ikisi de düşmüş de ihracat çok ciddi düşüş var. Evet. Bir tek devlet gaza basmış paraları harcamış, devletin tüketim harcamaları. Ama o tabii şeyi düzeltmeye yani daralmayı engellemeye yetersiz. Şimdi bunu tabii görünce... Ne düşünürsünüz? İşte 15 Temmuz'da Türkiye büyük bir travma yaşadı, hakikaten bir darbe taşıyor bir ama onun üzerine, o darbe teşebbüsünün üzerine de muazzam bir tabi şey ortaya çıktı. İşte o hal ilan edildi, ee, büyük bir gerginlik, yüz bin kişiye yakın insan e, işinden oldu fete suçlamasıyla. Yani o, o alana girmeyelim işte ne, ne olduğunu siz neredeyse her gün konuşuyorsunuz haklı olarak. Dinleyiciler biliyorlar. Şimdi bu böyle bir travma tabii aynı zamanda batıyla olan ilişkilerde hem bu halin uygulama biçimi nedeniyle özellikle Avrupa'yla hem başka nedenlerle Orta Doğu'daki çıkar çatışmaları ya da işte Strateji farklılıkları nedeniyle genelde batıyla Amerika Birleşik Devletleri'yle bir gerginlik de orada da yarattı. Adeta Avrupa Birliği'de ipler kopma noktasına geldi bir ara. Bütün bunlar tabii büyük bir belirsizlik, tedirginlik yarattı. Video üstüne şimdi işte bu başkanlık rejimi nihayet onu da ne menen bir şey olduğunu öğrendik diyorduk. Yani bu herhalde Türk usulü bir başkanlık sistemi olacak. Aksini iddia ediyorlardı örneğin. Burhan Kuzu bunun en önemli savunucularından biri, yıllardan beri. işte müthiş bir kuvvetler ayrılığı yapacağız, öyle bir sistem getireceğiz ki şöyle çeken balanslar olacak vesaire. İşte gördük ne olduğunu bunda. Evet. E Şimdi böyle bir ortamda tabii çok belki şaşırtıcı gelmeyebilirdi bu üçüncü çeyrek rakamları. Bu arada şunu da söyleyeyim yani sektörler itibarıyla da hepsi kırmızı da da ifade ettiğim gibi yani inşaat daralmış üçüncü çeyrekte imalat sanayi keza vesaire ben rakamları da verim isterseniz hizmetler efendim ben rakamları da verim isterseniz yazınızda hizmetler tabii hizmetler eksi yüzde üç imalat sanayi imalat sanayi ise eksi yüzde dört nokta inşaat eksi dört nokta altı finans sektörü Eksi 7.2 Evet sektöründe özellikle eksi 7.2 Onu da duyuyorduk yani Gerilemiş durumdaymış ee, Şimdi Bu manzaraya bakınca Tabi sorulması gereken soru şu Ya böyle bir, çok ciddi istisnai Bir durum yaşandı işte Temmuz ayında 15 Temmuz'da Onun etkileri tamam çok Şey oldu Vahşi oldu ekonomi üzerinde ama bu sonuçta işte hükümet de iddia ediyordu o zaman bakanlar ya işte bu şoku atlattık Ağustos'ta ben çok iyi hatırlıyorum. Bu şok atlatıldı merak etmeyin. Sonra bu sefer üçüncü çeyrekten hayır olmadığını görünce dördüncü çeyrekte bir canlanma oluyor. Her türlü tedbir alıyoruz dediler. Nitekim işte... Biliyorsunuz kredileri, tüketici kredilerindeki koşulları gevşettildi, evet. i̇şte para dağıtılmaya başlandı, hibeler vesaire. Bu tabii doğru mu sorusu önemli yoksa aslında 15 Temmuz travmasının şokunun ötesinde daha yapısal bir takım nedenlerle mi bu daralma yaşandı ve dolayısıyla belki de devam edecek. Şimdi bu soruya tabii e, kısmen şimdilik cevap verebiliyoruz. E, en önemli nokta dinleyicilere bence dinleyicilerle paylaşılması gereken nokta şu. Yakından bakıldığı zaman bu yeni seriye, çeyrekten çeyreğe e, şu ile karşı karşıyayız. Bir kere birinci çeyrekte de ekonomi daralmış Türkiye ekonomisi. Halbuki eski seride yüzde birin üstünde büyüme vardı. Neyse o konuyu bırakalım. Eksi 0.4. Evet, çok yüksek bir daralma değil ama bir daralma var. Sonra ikinci çeyrekte biraz toparlanmış ve nihayet üçüncü çeyrekte işte konuştuk ayrıntılı ciddi bir daralma söz konusu. Şimdi denebilir ki bu turizmle ilgili vesaire işte tam da öyle değil. Çünkü kısmet turizm ancak hizmetleri vesaire belki etkiliyor. Belki değil etkiliyor kesinlikle. Ama mesela imalat sanayi bana çok çarpıcı geldi. Birinci çeyrekte daralmaya başlıyor imalat sanayi. ikinci çeyrekte daralma devam ediyor ve daha da artıyor. Ve nihayet üçüncü çeyrekte işte biraz önce rakamları da verdik. Çok ciddi bir daralma söz konusu. yüzde %5'e yakın. Şimdi bu bize diyor ki sadece hikaye 15 Temmuz'dan ibaret değil. Hı hı. Bence burası önemli. Çünkü imalat sanayinin ne turist sayısı ile ilişkisi var, ne de 15 Temmuz darbesiyle önceki 6 ayındaki daralmayı nasıl izah edeceksiniz? Yani belli ki Türkiye ekonomisi daha temelli bir takım sıkıntıları Yaşamaya başlamış durumda Bunları henüz daha yeni yeni Seriler ortaya çıktığı için Yeni rakamlar tam analiz edemiyoruz Ama bence esas büyük sıkıntı Bu belirsizlik ve Bundan dolayı Yatırımların Askıya alınmış olması Burada önemli bir sorun yaşıyor Gibime geliyor Türkiye ekonomisi evet. Şimdi Dolayısıyla dördüncü çeyrekte Ne olacak ya da ne oldu Aslında dördüncü çeyrek bitti ama kesin rakamları TÜİK'ten ancak Mart ayında öğreneceğiz, 31 Mart'ta. Ama işte bir takım eskiden tahminler yapardık. Ama bunlar tabii modellere dayalı ve işte eski ulusal hesap, gayri safi yurt hasıla serilerini kullanan modeller. E, o modeller çöpe gitti. Şimdi yenilerini yapmaya çalışıyor herkes. yani Biz de öyle Betam'da. Ee, onun için çok kesin bir şey de söylemiyorum, söyleyemiyorum dördüncü çeyrekle ilgili ama e, yani bazı işte göstergeler, bazı rakamlar belli oluyor ekimi biliyoruz. Daha Kasım aralığı e, yeterince bilmiyoruz ama esas Kasım aralıkta büyük bir döviz şoku biliyorsun. Evet. dolar üzerinde oldu yani yüzde yani yakın bu iki ayda Türk lirası değer kaybetti. E, bu büyük bir şok. E, bunun zaten sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Daha da çıkacak. E, i̇lk sonuç enflasyon. Merkez Bankası da söylemişti. Ya merak etmeyin ilk üç ay enflasyon yükselecek diye. E, sert bir yükseliş sergiledi. Bir puanlık. Işte yedi küsurdan, yediden hatta bir buçuk puan. Yüzde yediden sekiz işte buçuğa çıktı. İşte Merkez Bankası da itiraf ediyor ki döviz kuru önemli bir rol oynadı. Bir de vergiler müthiş bir vergi furyası geldi. Artı petrol geçen yılki gibi ucuz değil. Hem kur hem petrolün bizzat kendi fiyatının artması tabii ulaştırma fiyatlarını da arttırdı. Şimdi bunun da daha etkileri olacak çünkü şimdi en önemli sorunlardan biri biraz konudan uzaklaşıyorum. Döneriz dördüncü çeyreğe ama şey buna, buna Merkez Bankası nasıl bir tepki verecek? Bu yükselmeye. Çünkü enflasyon açıklığında bir tık daha döviz, dolar ve euro arttı. 3.60 seviyesine yükselerek yeniden rekor kırmış. Evet. Şimdi buna ne, ne yanıt verecek? Malum işte hiç hoşlanmıyor mesela Cumhurbaşkanımız şeyden bu faiz artışı laflarından falan. Ee, herkes de merak ediyor, bir hakikaten merkez bankası nispeten e, direkt yapması gereken esas o e, şeyin e, çok döviz e, hareketinin e, boş boş adeta e, yukarı doğru gitmeye başladığı bir dönemde faiz arttırma cesaretini gösterdi, ama sonra. Tekrar bıraktı bu işi. Şimdilik ne yapacak? Artık ayan beyan enflasyon daha yukarıda. Yani onu istersen enflasyon konusunu sonra vakit kalırsa konuşuruz. Tabii. Çünkü bana sorarsan artık enflasyonla mücadeleyi de bırakmış durumda Merkez Bankası. Ama şeye dönelim dördüncü çeyrek meselesine. Bu döviz şokları... Ötesinde mesela tüketici güven endeksi de muazzam bir düşüş sergiledi Aralık ayında. Tabi biraz da bu şokların etkisi de var ve gerginliğin, siyasi gerginliğin. Tabi ki bu bombalar, katliamlar, terör atakları bunların da herhalde şüphesiz bir etki yapıyor ama daha temelde Türkiye'nin ...yönünü kaybetmiş bir ülke havası var... ...bir vatandaşın da olduğunu bunu görüyor... ...yani resmi söylem ne derse desin... ...ne kadar yatıştırıcı davranmaya çalışırsa çalışsın... ...büyük bir tedirginlik hakim... ...dolayısıyla dördüncü çeyreğe bakacağız... ...yani negatif gene gelebilir... ...biraz da böyle büyük bir daralmadan sonra... ...tekrar daralmaya devam etmesi... ...üstüne koyması... Çok kolay değil hani o kadar büyük bir kriz ortamı da görmüyorum açıkçası ama bu mümkün eğer böyle olursa zaten resmen e, Türkiye ekonomisi e, resesyona girmiş demektir. Evet. E, ve bu tabii ilk kez olacak şeyden beri 2008-2009'dan beri. Evet. evet. Bu bakımdan önemli. Evet bu TÜİK'in verilerine tekrardan geri dönecek olursak bu güven indeksi ile alakalı evet. olarak e, verilmiş olan rakamlarda aralıkta bir ay önceye göre yüzde on sekiz nokta beş oranında azalarak seksen altı değerinin beşten yetmiş ikiye değerini evet. düştüğünden bahsediliyor. Bunlar büyük rakamlar değil mi? Benim çok fazla çok, anladığım nokta değil ama. Yani evet haklısınız. Bunlar bu, bu rakamlar tam ne ifade ediyor? E, e, anlaşılmaz yani yakından bilmek lazım. Şimdi bu endeks meselesi şu tabi, bu, bu soruyorlar işte anket yapıyor TÜİK ee, ne yapmayı, harcama yapmayı düşünüyor mu işte ne bileyim ben dayanıklı araba alacak mı şu bu yani şey diyorum çok basitleştiriyorum anlamaya çalışıyor tüketicinin ne gibi bir ruh halinde olduğunu ee, bunun tabi eğer e, Bunlar daha olumlu yaklaşan şeyler oluyor değil mi cevaplar oluyor ankette ya yani daha iyimser bakan Evet tabi alacağım edeceğim falan diyen ya da ya durum hiç parlak değil benim biraz daha dikkatli davranmam gerektiğini düşünüyorum daha tutumlu olacağım falan diyenler oluyor evet. Şimdi bunları yüz kişinin 50 tanesi olumlu 50 tanesi olumsuz Eğer cevap veriyorsa bu, o zaman yüz diyorsunuz buna yani yüz. Denge çizgisi hı hı. Şimdi 70 ne demek oluyor o zaman ee, 70 demek Büyük çoğunluk çok uh, Olumsuz bakıyor ee, Mevcut duruma ve geleceğe demek Evet ee, Yani anlamı bu 70'in Zaten 100'ün altındaydı e, Uzunca bir süredir e, Ama e, Kasım ayında işte 80 küsurdan 70'e düşmesi e, Olağanüstü Bir düşüş bir de şu var 70 seviyesi yani seriye baktığınız zaman geçmişe dönük olarak 70 hiç yok. Şeyler hariç o 2008-2009'u bırakın geçmişte kaldı. Mesela 2012'den beri böyle bir düzey tüketici güveninde görülmemiş durumda. Evet. Yani dolayısıyla durumun iyi gitmediğini şeyden de anlıyoruz yani şeyin perception'ı algılaması vatandaşın ekonomik gidişatı hatta rakamlardan daha kötü. Bilmiyorum siz de herhalde dinleyiciler de etraflarından daha şeyin içinde olan sanayide vesairede ya yani iş dünyasının içinde olanlardan, çalışanlardan, şirketlerde duyuyorlardır herkes valla benim çevremde herkes şöyle kötü gidiyor böyle kötü gidiyor diyor. Tabii bunlara hemen itibar etmemek lazım. Rakamlar her şeye rağmen gene tek güvenilir. Onlar da yanlış çıktı kesin de çoğu zaman ama şimdilik TÜVİK yenilediğine göre, yeni çağdaş yöntemler kullandığına göre diyelim ki daha güvenilir. Onlara dayanarak bir şeyler söyleme durumundayız. Ama dediğim gibi dördüncü çeyrek daha henüz tam belirlenmemiş durumda ama bir kez daha tekrarlayıp noktaylayalım istersen hı hı. bu o, mevcut gidişat konusunu ekonomide e, bir daralmanın olma ihtimali var. Eğer daralma olmasa bile yani biraz üçüncü çeyreğe göre a, bir a, büyüme ortaya çıkmış olsa bile dördüncü çeyrekte yaşanmış olsa bile a, bu tabi cansız bir ekonomiye işaret ediyor. Evet. Yani e, genelde 2016'ya Baktığın zaman durum hiç parlak değil e, Büyük bir ihtimalle Yıllık büyüme de %2 civarında Çıkacak e, Bu da başka bir şok Tabi yeni seriye daha alışamadık ama e, Örneğin 2015'te Yeni hesaplarla TÜVİK bize dedi ki 2015'te %6 küsur büyüdük e, Peki tamam kabul edelim e, Ondan öncesinde de gene çok yüksek büyüme hızları var ee, ama e, birdenbire 2016'da çok ciddi bir büyümede düşüş yaşanacak. Belki de durgunluk olduğu ortaya çıkacak. Durum mu? Evet. Ee, benim ilgimi çeken daha doğrusu dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de şu Aralık ayında bu güven ile alakalı yayınlanan rakamlarda inşaat sektörüne güvenin e, %76.15 %76 değerine yükseldiğinden bahsediliyor. Ama sizin yazınızda son çeyrekte e, inşaatın eksi %4.6'ya gerilediğinden bahsediliyor. Evet. Yani eski alışkanlıklar da bir yandan her şeye rağmen devam ettirilmeye çalışılıyor e, güvenlik imanı e, olarak. E, yani şu 76 gene de şunu unutmayalım yani bir güvende inşaatta yani o ne demek işte e, şey satın alacak mısın konut almayı düşünüyor musun Hı -hı. vesaire buna benzer sorulara veren cevap yani birkaç puan yükselmesi de fazla bir şey ifade etmiyor. Anladım. 76 demek biraz önce izah etmeye çalıştım. Gene büyük çoğunluk zaten e, inşaata da olumsuz bakıyor. Hani böyle bir nokta da var yani. E, tabii 76, yüzün bir hayli altı. Hı hı. Dolayısıyla e, yani göstergeler bu açı. Tabii bunlar da her şeyi bu göstergelere de tam güvenemeyiz ama gene... Ve tabii bize bilgi veren şeyler bunlar kullanılan rakamlar. Onun için neyse yani sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Yavaş yavaş belki modellerde tahmin modellerde yenilenecek. Yani bu Ocak ayında, Şubat ayında belki dördüncü çeyrekle ilgili tahminler de öğreneceğiz. O zaman tekrar konuya döneriz. Ama daha olmadı. Kesin olarak işte 31 Mart'ta 2 ay sonra, 3 ay sonra bilemedin rakamlar ortaya çıkacak. Yani bu durgunluk tabii teknik. Şu, şurası önemli. Eğer Türkiye ekonomisi 4. çeyrekte de daralmışsa o zaman durağan bir Ekonomi söz konusu demektir. Resesyona girmiş bir ekonomi demektir. E bunun bir sürü yansıması olacak. Yani rating şirketleri ondan sonra dışarıda yatırımcının bakışı vesaire. Bir de tabii hükümet nasıl izah edecek? Gerçi neyse onlar izah ederler. Üst akıl yaptı derler. Olur biter. Evet. Bir diğer taraftan da lokal çözümlerden de bahsediliyor. Kobilere verilecek olan muazzam krediler var söylenen. Evet. E, dolar karşısında dolar satma zamanı diyordu en son Erdoğan. Yani dolar evet. alma zamanı değil, dolar satma zamanı diyordu. Bunların çözümünün ne kadar derecede mantıklı ve e, uygulanabilir görüyorsunuz acaba? Yani şimdi güven olmadık. Bir kere tabii e, büyük bir şey var. E, i̇şte destek ekonomiye destek kampanyası. Onun için zaten e, devletin nihai tüketim harcaması dediğimiz ki işte bu tip hibeler, krediler de e, onun içine giriyor sonuçta bu faizsiz kredi dönüyor dolaşıyor. Tabi devlet harcaması olarak. Çünkü devlet karşılıyor aradaki farkı. Hı hı. Ee, bu, bunlarda da büyük bir e, tabi gelişme var. Çünkü hükümet de farkında e, ekonominin e, iyi gitmediğini ve canlandırmaya çalışıyor. Üstelik çok önemli bir eşlik de var. İşte bu referandum, gerçi referandumda bu ekonomik gidişatta seçmenin evet mi hayır mı diyeceğinin ne kadar etkiler o da ayrı bir tartışma konusu ama en azından tabii o da böyle bir canlı ekonomide gitmek istiyor. Neyse mesele şurada bu hibelerin bir kısmı tabii belki de büyük bir kısmı batakta çıkabilir. Çünkü şimdi ciddi şeyler verilecek faizsiz işte 50 bin lira Değil mi hibe mi bu onda kaç şey, mi yoksa kredi, kredi. mi faizsiz kredi evet kredi olarak yani geçiyor. tabii yüz binlerce bütün esnaf başvurdu neredeyse çünkü sonuçta bir yatırım yapmasanız bile bu parayla ne olacak bir araba alırsınız kim kontrol edecek bunu faizsiz dolayısıyla bir size transfer gelir transferi demek bu büyük bir kısmının da çok ciddi bir şeyi katkısı belki olmayacak ama her şeye rağmen en azından tüketime bir şeyi katkısı olabilir ama önemli bir kısmı da batacak herhalde o zaman da devlet diyecek ki bu işte bir destekti nasıl köprülerde vesairede destek yıllarca devam edecek çünkü hiçbiri randamil değil hı hı. hiçbirinin fizibilitesi doğru düz yapılmamış durumda bu konuyla ilgili bayağı iyi yazılar çıktı Uğur Gürses mesela gene tekrar geçen gün değindi bu konuya rakamları ortaya koydu böyle bir şey var mali disiplini de adeta yavaş yavaş zorlayacak bir gelişme de Söz konusu tabi bu mali disiplin her şeye rağmen e, hükümet açısından çok önemli bir çıpa. E, en azından bunun farkında. E, ve e, bu tip harcamaları karşılayabilmek için de öbür taraftan çok ciddi vergi artışları. Zamlar söz konusu. E, ama bu tabi e, zamlar da e, dönüp dolaşıp enflasyonu daha da körükleiyor. E, bu bir son derece tatsız bir gelişme. Çünkü dediğim gibi bu konuya biraz başlamıştık tartışmaya. Para politikası ne olacak? Bana öyle geliyor ki artık yani bu bayan beyan ortada. Malum %5 diye bir enflasyon hedefi var. Artık kimse buna zaten değer vermiyor. Laf ola bir yere. Merkez Bankası bile bıraktı zaten. Sadece diyor ki ileride inşallah %5'e indireceğim. Ee, tahminler veriyor yıl sonu. Onlar esas şey olmaya başladı, bir çeşit enflasyon hedefi olmaya başladı. O yıl sonu tahminleri de tutmuyor. Nitekim bu yıl o tahmini %7,5 demişti. Hani %5 nerede, %7,5 nerede? Evet. Ee, %8,5 ile bitti yıl. Şimdi önümüzdeki yıl Yüzde altı buçuk galiba Yanlış hatırlamıyorsam Tahmini Yüzde altı buçuklar daha zaten ilk aylarında 2017'nin Yüzde dokuzu geçecek enflasyon Yani şunu yapmaya Çalışıyor ki onu da Acaba başarabilecek mi Tabi sorusu akla geliyor Ya bu enflasyon alıp başını gitmesin Böyle yüzde onlara falan Çıkarsa tabi çok kötü olur Hı. Ama böyle %7-8'de dolanıp durmasının da büyük bir mahsuru yok. Ele zaten şeyde yukarsı da bu enflasyonla mücadele konusunda çok farklı şeyler söylüyor. Biz şimdiki en iyisi bu enflasyonu böyle idare edelim çünkü yüzde beş'e falan gerçekten düşürmeye kalkarsak ciddi faiz yüksek faiz reel faizi arttırmamız lazım. E bu da imkansız siyasetten kıyamet kopar e böyle idare edelim havasındalar vallahi benim en son geldiğim nokta bu evet e, ahilik fonuymuş efendim esnafın kullanabileceği ahilik fonuna ilişkin bilgi vermiş başbakan yıldırım bu fon devletle milletin elinin taşın altına koyulmasıyla oluyor demiş iki siz koyun bir de bizden iki siz koyun dedi galiba iki elinizle koyun demeye çalışıyor 18 TL devlet 35 TL ayda 18 TL devlet 35 TL ayda esnaf ediyormuş 2 yıl katkının sürmesi lazımmış. Prim düzenli ödenecekmiş. Sınırları 711 lirayla 1422 lira gibi bir para verilecekmiş. Mikro olacak de verilen destek de bu şekilde gerçekleşecekmiş. Bunlar işte bir çeşit şey fonu değil mi bu işsiz esnaf işsiz kaldığı zaman işte işi battığı zaman vesaire işsizlik tazminatı gibi evet. ücretler aldığı size tazminatı gibi bir şey e, kurmaya çalışılıyor. Bu bir dayanışma sandığı. Onun için ahilik e, şey denmiş. Ya Bunda bence bir mahsur yok. O, tabii yalnız bir mesele şu ne kadar esnaf bunu, e, kaç tane esnaf bu primleri ödeyecek de e, ileride böyle bir sigortaya kavuşacak. Ödeyebilecek evet. E, evet. Orada bakacağız. Ama bu, çok, bu şey değil. E, Ak, akla yatkı sayılır. Öyle ha. bir dayanışma fonunun kurulması. Evet efendim. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FED'in son kararlarıyla alakalı, son gelişmeleriyle alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Bu konuyla da alakalı olarak yeni bir belgeler açıklanmış ve doların önce çıktığından sonra düştüğünden bahsediliyordu. Siz bir şey görebildiniz mi? Vallahi e, vakıf değilim o belgelere. <gülüyor> ne diyor? Yani belgeler basın herhalde. Evet ortaya evet çıkan. basılı ortaya çıkan belgelerden sonra bir düşüş başlamış ama şimdi işte herkes Trump'ın gelişini bekliyor dört gözle ya da Vallahi dört gözle değil. şunu yani genel bir şey söyleyeyim dolar bence yeterince değerlendi yani olağanüstü avro ile paritesine bakacak olursanız %11'lerden son 3-4 ay içinde ama özellikle de tabi Aralık ayında %3-4 civarına kadar düştü. Bu bence yeterince zaten yüksek bir rakam. Yani şu anda değerli bir dolar söz konusu. Doymuş bir dolar. Bunu tabii Trump'ın gelişinde bekliyorlar. ya yani şu anlamda bekleniyor. Şimdi eğer kampanyadaki seçim kampanyasındaki savunduğu politikalarda yürürlüğe sokacak olursa özellikle mali politika konusunda, bütçe harcamaları konusunda. Çünkü bir taraftan diyor ki hem vergileri ciddi indireceğim diyor. Malum işte onun zaten hayali ve onun sınıfının hayali az vergi diyelim. Evet. Tamam onu yapacak herhalde. Bir de diyor ki altyapısı Amerika Birleşik Devletleri'nin işte, köprüydü, yoldu vesaire dökülüyor. Bu da doğru. Şimdi bunlara büyük bir harcama yapacağız. İyi, o zaman ne oluyor bir taraftan gelirleri kıs değil mi vergileri düşürerek sonra harcamaları da arttır ciddi bütçe açığı verici. Şimdi bunu hesaplarda %4'ün üzerinde çıkacağını bütçe açığının e, gayrisafi yurt oranını e, tahmin ediyorlar, hesaplar yapılıyor. Bu çok yüksek. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir kamu borç düzeyi var %100 civarında. E şimdi bu tabi doları bir taraftan zayıflatır eğer sadece bundan ibaret olursa. Ama bu zaten nispeten bir canlanma yaşayan Amerikan ekonomisinde daha da e, talep yönlü bir şey yaratırsa, e, gelişme yaratırsa buna da o zaman Fed, Federal Reserve'ın tepki göstermesi gerekecek ve belki daha hızlı. Enflasyonu %2'de de tutmak için daha hızlı e, şey artışları, faiz artışlarına gidecek. E, bu da aksine doları e, maliye politikasında bütçe açığı artsa bile daha da güçlendirebilir. Evet. Böyle bir e, şeyle karşı karşıyayız, gündemle karşı karşıyayız. Şimdi Trump Bankası'nın bu dediklerini yapacak mı? Dediklerini yaparsa merkez bankası da buna gereken tepkiyi gösterecek mi? Orada arada süresi galiba işte dolacak. Ee, hala Merkez Bankası FED tabii bağımsız ama orada da sanıyorum Trump'ın kişiliği de malum değil mi? Davranış şekilleri, kalıpları da. Ee, herhalde o da Merkez Bankası ile gidişmeye başlayacak. Ee, böyle bir durumda. Ee, bilmiyoruz. Yani büyük bir belirsizlik var. Onun için büyük bir ihtimalle sizin dokümanlar da işte böyle Dolarda bir iniş, bir çıkış falan gibi hareketlere rastlayabiliriz. Neden? Devam edebileceğe benziyor. Evet. evet, anladım. Çok teşekkürler Seyfettin Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat check caste. Look game. New creation you right now. It has a very odd contest, the singer, by the way. So you gotta watch. You, gotta watch you on because it can't like You to do. do it another way. The name of this tune is pneumonia. <makes noise> ...gank'ten dinlemeye devam ediyoruz... ...Pomenya adlı parçayı... Ee, ...ve açık gazetede kaldığı yerde... ...devam ediyor... ...Seyfettin Gürsel ile ekonomik gidişat... ...konusunu konuştuktan sonra... ...son gelişmelere bakmak üzere... ...bir gazetelere bakalım... ...neler yazmışlar bugün... ...Cumhuriyet Gazetesi'ni zaten detaylı bir şekilde... ...aktardık... ...Dikta yasası manşetiyle çıkmıştı... Ardından yaşam tarzı tartışmasından bahsediyor... ...hemen altında... ...Erdoğan... Eleştiri benim ifade özgürlüğüm dedi. CHP'li Böke buna hakkın yok yanıtını verdi diye e, açıklanmış başlık. Erdoğan muhtarlar buluşmasında Reyna saldırısına değinerek kimsenin yaşam biçiminin tehdit altında olmadığını savunmuş. Ve Erdoğan hayat tarzı baskı altında kalan tek bir kişi var mı diye e, sormuş. E, Tasvip etmediği kurumları da ifade özgürlüğü kapsamında eleştirdiğini öne sürmüş. CHP'den de cevap gelmiş Selin Sayekböke Erdoğan'ın açıklamasına Cumhurbaşkanı vatandaşlarının yaşam biçimini eleştiremez. Bu bir bireysel özgürlük değildir. Cumhurbaşkanı bu zemine izin vermeyecek kadar dikkatli açıklamalar açıklamalar yapmakla mükelleftir demiş. Bu yaşam tarzı tartışması ile alakalı biraz daha detaylı şeylerde açıklamalarda var diğer gazetelerin haberlerinde hayat tarzına tehdit yokmuş diye verilmiş bu haber mesela Evrensel Gazetesi'nde. Noal Baba tepkilerini görmezden gelerek Türkiye'de kimsenin hayat tarzının hayat tarzı nedeniyle sistematik bir tehdit altında olmadığını savunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan Evrensel gazetesinde bir gün gazetesinde Erdoğan güldürdü diye verilmiş bu haberde muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat tarzı dolayı hayat tarzından dolayı hiçbir dışişin baskı görmediğini öne sürmüş. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada hayat tarzından dolayı baskı gören var mı var mıdır diye sorduğunu aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi gibi haberin içerisinde e, kullanmışlar. Yaptığım her işin attığım her adımın ağzından çıkan her sözün kamuoyunun önünde cereyan ettiği bu uzun süre içinde hayat tarzından dolayı baskı gören bir kişi var mıdır? Bütün Bunlar ortadayken bakıyorsunuz birileri sosyal medyayı kullanıyor birileri köşelerinden hala utanmadan sıkılmadan bunu yazabiliyorlar. Herkes gibi ben de tasvip etmediğim görüşleri eleştirmişimdir ama asla temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım ifadelerini kullanmış bazı örnekler vermişler bir gün gazetesinde. Hemşire Ayşegül Terzi'nin İstanbul'da bindiği otobüste şort giydiği için tekmeliye saldırıya uğraması. Erdoğan'ın 4 Kasım 2013'te konuşmasındaki genç kız erkek öğrenci aynı evde kalıyorlar. Muhafazakar demokrat yapımız yapımıza bu ters talimat verdik denetim yapılacak dediğine demecine yer verilmişler. 2013'te bir televizyon programına katılan dönemin Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in sunucu Gözde Kansu'nun dekoltesinin çok açık olduğunu söylediğini yer vermişler. Kansomu'da daha sonra kovulduğu da eklenmiş bu haberin içerisine. Ee, Milliyet gazetesinde kimse aynı tarz hayata mecbur değil e, diyerek verilmiş bu haber. Bu başlıkla verilmiş. Ezana tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi de namaz kılmayana karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlış demiş. Aynı zamanda Erdoğan en iğrenç istismar olarak nitelendirmiş. Ortak şöyle demiş. Şöyle demiş. Ortaköy saldırısındaki gibi ölü bedenler üzerinden yapılmaya çalışılanın en iğrenç istismar olduğunu söylemiş. Mahallemizi savunurken diğer tarafta onlara oh olsun mantığıyla yaklaşırsak arzu ettiğimiz toplumsal huzur ve barışı tesis edemeyiz diye konuşmuş. Mahalle hangi mahalle onlar hangi onlar bu soruların cevabı yok Milliyet gazetesinde. Sabah gazetesi saldırıların amacı bizi birbirimize düşürmek dev manşetiyle verilmiş bu açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesaj ve uyarılar olarak nitelendirilmiş. Türk milleti terör örgütleri üzerinden ateşle imtihana tabi tutuluyor. Saldırıların amacı dengemizi bozup bizi birbirimize düşürmek. Bu oyuna gelmeyeceğiz, dik duracağız, soğukkanlı olacağız. Türkiye teröre teslim oldu demek teröristle aynı safta olmak demektir. ...gibi ifadelere yer vermişler. Ortaköy'le ilgili fevera nedenler... ...acaba Gaziantep için neden sustular... ...diye konuşmuş. Gaziantep'teki düğün saldırısından... ...bahsediyor herhalde. Ee, seferberlik çağrısı da yapmış. 33. Muhtarlar toplantısında... yakın ekonomik seferberlik çağrısı yapmış. Önümü göremiyorum deme... ...lüksü yok demiş. Üretin alın satın piyasayı hareketlendirin. Gün döviz alma değil satma günüdür... ...bankalarda faizi düşürmeli demiş... E, CNN International Erdoğan'ın konuşmasını 13 dakika canlı vermiş bu da sabah gazetesinden nitelendirilen e, detaylardan bir tanesi pek fazla sevmezler CNN International ama sabah gazetesi olarak bu detaya yer vermişler. Nefret söylemine terör muamelesi diye verilmiş bu haber akşam gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'ya FETÖ'ye DAEŞ'e... De aşağı pardon fiili yazılı destek verenlere ne yapılıyorsa hayat tarzı üzerinden ayrımcılar çalışanlara da aynı müdahale yapılacak demiş. Saygının karşılıklı olduğunu söylemiş. Hesabı hukuk sorar demiş. Hayat tarzı nedeniyle en çok saldırıya uğrayan kişi bu kardeşinizdir demiş. Bu derken kendisinden bahsediyor galiba. Benim gibi Karadeniz kökenli Kasımpaşa'da yetişme, birisi, yetişme biri bile yasal haklarını kullanma dışında... Bir yola başvurmadı Hesap merci gerçek hukuktur demiş Toplumumuz içinde olan Toplumumuz içinde var olan O fay hatlarını kırma amacı güdenler Her fırsatı değerlendirmekten çekinmiyorlar Bu oyuna gelmeyeceğiz diye konuşmuş Yeni Şafak Gazetesi'nde e, Bu durum e, Yaşam tarzı uyarısı Olarak nitelendirilerek maaşede taşınmış Buna asla müsaade etmeyiz Diye verilmiş Alt bilgiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin hayat biçiminde sistematik bir tehdit altında olmadığına dikkat çekerek... ...buna asla müsaade etmeyiz. Bugün Buna 14 yıllık iktidarımız döneminde fırsat vermedik. Aksini iddia eden varsa somut örnekleriyle bunu ortaya koymak mecburiyetindir demiş. Bir anette çok geniş bir detaylı e, derleme yapılmış. Bundan bahsettim. Biraz ondan bahsedebiliriz belki de son kalan vaktimizde. Herkes hukuka uysun diyor. Aynı muamele yapılacak diyor. Gene aynı şekilde... E, Akşa Star gazetesine geçelim Star gazetesinde bu durum sürmanşetten verilmiş manşetten değil manşette incirlik üstü kimin üstü o vatandaş soruyor diye bir başlık atılmış Mehmetçik Elbap'ta şehitler verirken DH ile mücadele için açılan üstten destek gelmesi destek gelmemesi herkesi çileden çıkarmış başkan Işık, bu durumu sorguluyoruz demiş ee, şart koşmuş PKK'yı vurmayın diye kim koşmuş şartı bakalım uzun süredir hareketleri uzaktan izleyen Amerika Birleşik Devletleri uçakları üstten havalanmış ancak bölgede gösteri uçuşu yapıp geri dönmüş ABD ağzındaki baklay dün çıkarmış Star Gazetesi'ne aktardığına göre milli iradenin sesi olan Star Gazetesi'ne aktardığına göre PYD PKK unsurlarına müdahale etmeyin destek verelim demişler Bakan Işık da düşündürücü demiş Koalisyon güçlerinin Elbap operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermemesini düşündürücü olarak nitelendirmiş. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu durum incelik yüzünü sorgulatıyor. Ümit ederiz. Koalisyon güçleri ihtiyaç desteği, ihtiyaç duyulan desteğe vermekte de gecikmez diyor. E, i̇htiyaç duyulan desteği gecikmeden verir demiş. Vatandaş olarak nitelendirdi. E, galiba e, Bakan Işık. Sonuçta o da bir vatandaş. Her ne kadar bakan olsa da Hayat tarzına tehditle izin vermeyiz Şeklinde verilmiş Bugün Star gazetesiyle neredeyse Hürriyet gazetesinin başlıkları aynı Aynı şeylerden bahsediyor Hemen onun yan tarafında da incirlik sorgulanıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne hassas mesaj Denilmiş Hem Milli Savunma Bakanı Işık Hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fırat kalkınında müttefiklerin destek olmadığına dikkat çekerek bu durum Türkiye incirlik üstünün sorgulanmasına yol açıyor mesajını vermesi neden olduğundan bahseden bir haber bu. Ne işe yarayacaksınız diye sormuş mesela Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bir güven bunalımı yaşandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı deniliyor gazetenin haberinde. Elbap'ta havadan desteği göremedik. Halkımız o zaman diyor ki bunları incirlikte niye tutuyorsunuz? <gülüyor> İşte vatandaş halk geldi. DH'a e, karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen ne işe yarayacaksın diye de sormuş. Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefikine. Onun altında hemen de Numan Kurtulmuş'un açıklamasına yer vermişler. Baştan beri yanlıştı diyerek Suriye politikasını eleştiren Numan Kurtulmuş'un. Son olarak bir de Habertürk gazetesine bakalım. Habertürk gazetesinde geleceğimiz müşterek başıyla verilmiş Erdoğan'ın muhtarlar konuşması Türkiye bir hukuk devleti hesap sormayı yaptırma dönüştürecek merci hukuk demiş oyuna gelmeyeceğiz hayat biçimlerine saygı karşılıklıdır mahallemizi savunurken diğer tarafa o oh olsun dersek toplumsal barışı tesis edemeyiz bu toprakların ayakta kalabilmesinin sırrı müşterek gelecek tasavvurudur diye de konuşmuş ateşle imtihan işte Toprağa düşen her can yüreğimizi yakıyor öfkeli ve yaralıyız saldırıların amacı bizi birbirimize düşürmek denilmiş ee, ve e, aynı zamanda Reyna saldırısıyla alakalı bir başlığı asıl manşeti Reyna saldırısıyla alakalı Habertürk'ün başında Reyna'ya vergi denetimine giden 3 maliyeci terörist katliamdan pencereden atlayarak kurtulmuş vergi denetimi yaparlarken yakalanmışlar bu saldırıya. Masalarda gözlem yapan maliyeciler muhasebe odasına geçtiğinde mekanda kalaşnik sesleri duyurmuş, duyulmuş. duyulmuş. Ee, terörist masumlara kurşun yağdırıyormuş. O esnada önce muhasebe odasının kapısını kitleyen maliyeciler, ardından camları kırarak pencereden dışarı atlamışlar. 3 müfettişin yaşadıkları ölüm tehlikesine rağmen mali raporu tutmayı da ihmal etmedikleri de öğrenilmiş. Rah Rahim Akın haberi bu da Haber Türk gazetesinde. Bir diğer taraftan da aile görünümlü DEAŞ hücresi diye de verilmiş olan bir haber daha var onun hemen altında. Reina Canisi Konya'da görüştüğü üç aile aranıyordu. Dün İzmir polisi Konya'dan gelen Orta Asyalı üç aileyi gözaltına almış. Baskında gece e, gece dürbünü, gece görüş dürbünü, bir tüfek ve askeri malzemede yakalanmış. Aile görünümlü DEAŞ hücresi olarak da nitelendirmiş Haber Türk gazetesi de bunu diaspora kamuflajı deniliyor. E, Reyna katliamıyla gözlerin çevrildiği yer olan Zeytinburnu, Orta Asyalı Asya'da için geçiş noktası olmuş. Orta Asya diasporası diasporasına karışıp kamufle oluyorlarmış. Bundan 60 yıldır, e, bundan 60 yıldır burada yaşayan Türkistanlarda rahatsızmış deniliyor. E, Haber Türkün gazetesinde çok ufak da olsa incelik sorgulanıyor diye de verilmiş. Şimdi bu ıı, şeye geri dönecek olursak kalan vaktimizde bu örneklerden bahsedelim. Planet düşenmemiş, yapmış. İşte kısa da olsa bahsedelim bu çalışmadan, bu değerli çalışmayı. Eee Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 yıllık yaşama müdahaleleri diye verilmiş, verilen başlıkta sunulan bir derleme bu. Erdoğan kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım derken 14 yıllık AKP iktidarına bakanlar, başbakanlar ve Erdoğan'ın yaşam tarzına yönelik açıklamalarını hatırlatıyoruz deniliyor. Bunları bireysel ifade özgürlüğümün sınırları dahilinde söylemişimdir ama asla temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım. Bu yönde bir uygulamaya asla tevessül etmedim. Kurucusu olduğum siyasi partinin de bu yönde girişimi adımı hiçbir zaman bu noktada olmamıştır. Demecine de yer vermiştir Erdoğan dünkü demecine. Ve aynı zamanda bunu asla müsaade etmeyiz. 14 yıllık iktidarımız döneminde fırsat vermedik. E, Aksinin iddiadan varsa somut örnekleriyle bunu ortaya koymak mecburiyetindedir. Demiş. Müsaade etmediği noktada Türkiye'de kimsenin hayat biçiminin sistematik bir tehdit altında olmadığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30. Muhtarlar Konferansı'nda böyle konuşmuştu deniliyor. Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 yıllık iktidarında yetkili olan kişilerin yaşam tarzına yönelik açıklamalarını derledik denilmiş. Sağlık Bakanlığı ile başlamışlar. <gülüyor> Doğum kontrolü gibi çağ dışı kalmış bir uygulamamız yok demiş Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dönemi Sağlık Bakanı. Doğum kontrolünün çağdışı bir uygulama olduğunu söylerken Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin çağdaş üreme sağlığı kavramı çerçevesinde yürütüldüğünü açıklamış. Bakanlığımızın doğum kontrolü şeklinde çağdışı kalmış bir uygulaması yoktur. Bakanlığımız çağdaş üreme sağlığı kavramı çerçevesinde hizmetlerini yürütmektedir demiş. Bu Sağlık Bakanı. Başbakan kocanın iddia etlendiğinde peki demesini bil demiş. Başbakan Biner Yıldırım'dan bahsediliyor. Kardeşi Eyüp Yıldırım'ın kızı Emine Yıldırım'ın nikah töreninde evliliğin sırrının itaat olduğunu söyledi. Evlilikte mutluluğun formülünü peki demek olduğunu savunan Yıldırım da şunları demiş diye hatırlatılıyor. Evliliğin sırrı nedir biliyor musunuz? İtaat et, rahat et. Emine sen de havaya girme, Gökhan hiddetlendiğinde peki demesini bil demiş başbakandan şortlu kadına saldırıyorum mu hoşuna gitmeyebilir mırıldanırsın demiş başbakan binali yıldırımdan bahsediliyor tekrardan İstanbul'da bir erkeğin bir kadına şort girdiği bahane saldırması hakkında 22 Eylül'de hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan'a konuşmuş başbakan yıldırım saldırganın normal biri olmadığını savunmuş eğer bu durumun erkeğin hoşuna gitmediyse mırıldanabileceğini söylemiş ee, tırnak içinde verilmiş bu mırıldanabileceğini kısmı yani kendisinin söylediği bir şey Bakan Kaya'dan bahsediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakımını Fatma Betül Sayan Kaya Erdoğan'ın sözleri üzerine 19 Ekim'de mecliste Türk kadını adam gibi ölmesin çok iyi bilir dedi deniliyor. Erdoğan adam gibi ölmek madam gibi ölmek şeklinde bir açıklama yapmıştı o da hatırlatılıyor. Ee, Toplu açılış töreninin gezisinin ikinci Dura Rize'de konuştu denilmiş. Bir adam gibi ölmek var. Bir şey söyleyecektim ama onu söylemeyeceğim. Bir de madam gibi ölmek var. Ölelim ama adam gibi ölelim. Demecine yer vermişler. Greenpeace'çiler falan açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Yine bir toplu açılış töreninde konuşmuş. Devrim yaptıklarını söylemiş. Bu konuda engellemelerle karşılaştıklarını da aynı şekilde eklemiş. Greenpeace'çiler falan bizim Karadeniz'de zaten hep bela olmuşlardır diye konuşmuş. Bugün çevrecilerin en çok eleştirdikleri kömür ve nükleer enerji sandalelleri Kahire ekseriyeti Batı ülkelerinde bulunuyor. Kömür ve çalışan santraller olmazsa Batı karanlığa gömülür diye konuşmuş. Doğum kontrolü hakkında gene Cumhurbaşkanının verdiği yaptığı açıklamalara yer vermişler. Doğum kontrolüymüş. Hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içinde olamaz demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in kuruluşunu 20. yıl dönümü için 30 Mayıs 2016'da yaptığı bir konuşmasında kadınlara ve kız çocuklarına anne adayı diye seslenmiş, doğum kontrolüymüş. Hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içerisinde olamaz demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanı kadından alacağımız eğitime ihtiyacımız yok demiş. Mesela ondan da hatırlatılıyor. Bunlar hep yakın örnekler. Trabzon Of ilçesinde AKP'li belediye başkanı, belediye başkan vekili, Halil Ali Reisoğlu afet ve acil durumlarla ilgili eğitim veren müftülük çalışanı Ayşe Yılmaz'ın konuşmasına sen kimsin de bize vaaz veriyorsun? Bu kadın nereden çıktı? Bu ne iş? Erkekler kadınlardan vaiz mi alırmış? Ee, bizim kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok diye bağırmış ve mikrofonu kapattırmış. Ali Reisoğlu kendini temelde bayan olduğu için tepki gösterdi. Bayanların konuşacağı yer vardır, erkeklerin konuşacağı yer vardır diye de savunmuş. 3 Nisan 2016 haberi bu da. Meclis Eşitlik Komisyonundan da kurumlardan da bahsediliyor yatak odası yorumu verilmiş LGBT'ler hakkında. Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun 16 Şubat 2016'daki toplantısında CHP, HDP LGBT'lere yönelik ayrımcılığı dile getirmişler. AKP'li Ayşe Doğan Komisyonun bayan ve erkeklerin iş değerlerini konuşmak için kurulduğunu ve farklı grupların yatak odasındaki özel cinsiyetlerini konuşamayacağını söyleyerek LGBT'lerin toplumda oluşabilecek en büyük tehdit olduğunu iddia etmiş. AKP'li vekili Sait Yücelen kadın avukata sana haddini bildirmeye çalışıyorum demesine yer vermişler. Davutoğlu'nun ailenizin size eş bulmasın, bulamazsa bize gelin demesine yer vermişler. Bülent Arınç'ın kadın olarak sus demeci var. Sahne Davutoğlu'nun kadına şiddet demek konuyu büyütüyor demeci var. Başbakan Davutoğlu'nun eşi Doktor Sare Davutoğlu'nun. Vali soyun eskiden kocandır sever de döver de derdik artık demiyoruz. Açıklaması var başlık başlık okuyorum vaktimiz daralıyor çünkü çok var çünkü <gülüyor> bu açıklamalardan epey bir liste halinde tutulmuş. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kadının tek yeri tek kariyeri annelik kariyeridir demiş. Erdoğan kadınla erkeğe eşit konuma getirmek fıtrata terstir demiş. melik Gökçek evi topluyorsunuz Allah razı olsun demiş. Arınç dayanamayıp direğe çıkanlar demiş demiş. Kahkaha açıklamasının ardından gelen eleştirilere şu şekilde cevap vermiş. O konuşmamda bir kısım alınmış. Sadece kadınlar kahkaha atmasın dediysem akıl dışı bir iş yapmışımdır. Ama orada ahlak kurallarıyla ilgili bir konuşma yaptım. Kocasını bırakıp tatile çıkanlar direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar. Üç nokta verilmiş. Böyle bir hayat sizin olabilir. Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz. Size kızmanın ötesinde acıyabilirim diye konuşmuş. Bu aralar pek meydanlarda gözükmeyen özgürlüğünü çok da fazla hissettiremeyen eski milletvekillerinden Bülent Arınç hala milletvekili montagilerden kontrol etmek lazım değil galiba bilmiyorum. Erdoğan gazeteciye edepsiz kadın demiş Malatya milletvekilinde gazeteci Amber'in zamanı hedef göstermiş olduğu yazıyor yanette Akdoğan'dan kadın HDP milletvekiline nankör denilmesi açıklaması var Davutoğlu'nun kadın HDP milletvekilini edepsiz demesine yer vermişler Bunların hepsini anetteki derlemede bulabilmeniz mümkün. Çok uzun bir liste. Ee, genellikle kadın ve cinsiyet üzerinden giden bir ayrımcılıktan bahsediliyor. Doğum kontrolünden bahsediliyor. Kırmızı ruj yasak. O kadar dekolte olmaz. Kızla erkeklik kalınmaz. Kadın kahkaha atmayacak gibi demeçler var. Genellikle cinsiyet üzerinden kurulmuş bir ayrımcılığın derlemesini yapmışlar. Ee, farklı hayat tarzlarındaki nitelendirilen şeyin sadece cinsiyet üzerinden olmadığında yap, okuduğumuz, yakın tarihten okuduğumuz haberlerden biliyoruz. Bu işin içine zer afedersin Ermenilik gibi kısımları da vardı. Ee, durum bu. Ee, bu derleme isteyenler Biyanet'in internet sitesi üzerinden görebilirler. Ne kadar e, haberlerin tam parçalarında okuyabilirler. Belki açıklamaların bir kısmı alınmış olabileceğini düşünerek ama e, bulabileceğiniz kaynak anet. Biz sadece aktardık. Şimdi bu e, Kalan haberlerimize de tekrar bakmak gerekirse pek bir şey kalmadığını da görüyoruz. Çatışmalar devam ediyor. Elbap'ta hayatını kaybeden askerlerden de bahsediliyor. E, yaralanan askerlerden bahsediliyor daha doğrusu. E, bunları aktarmaya önümüzdeki günlerde de ne yazık ki devam edeceğiz gibi duruyor. Çatışmalar devam ediyor. Bir diğer taraftan da ateşkes çalışmaları da e, sürüyor yaklaşık 4 yıldan fazla uzun süredir aktarıyoruz. Suriye'deki gelişmeleri en yakın takip edebildiğimiz kaynaklardan bundan sonra da devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdi bugünlük bu kadar olduğunu söylemenin zamanı galiba açık gazetenin sonuna giriyoruz. Cool and the Gang'den devam edelim diyor Selahattin. The Open System adlı parçasıyla veda ediyoruz. Cool and the Gang grubunun davulcusu George Brown'un bugün doğum günüydü. 1949 yılında doğmuştu. Bu vesileyle Açık Gazete'yi de ona bir günaydın diyerek ve aynı zamanda sizleri de bir günaydın diyerek kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. <Gülüyor> çekcaste.